وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem Kardeşlerim, السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. En son işlediğimiz hadisi şerifte biliyorsunuz, meşhur şefaat hadisi idi. Hadiste insanlar öyle bir növgüsteler ki, öyle bir sıkıntı, meşakkat içerisindeler ki, kıyamet gününde artık içlerinde bulunduğu o sıkıntılı anı, sıkıntılı durumu kendilerinden giderecek, kendilerini kurtaracak bir aracı, bir şefaatçi aramaya başlarlar. Ve sırasıyla Adem aleyhisselama, daha sonra Nuh aleyhisselama, daha sonra İbrahim aleyhisselama, Musa'ya, İsa'ya ve son olarak da Allah Resulü aleyhisselatü vesselama gelirler. İçinde bulundukları sıkıntılı durumu kendilerinden gidermesi için. Şimdi burada tabi konumuz Tevhid kitabı Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı mevzular işledik bu zamana kadar hadisleri. Ki İmam Bukhari Rahimullah Tevhid kitabında hep bunları seyret etti Rahimullah. Burada e, sahnenin kıyamet sahnesi ve dolayısıyla da ahiretle alakalı olması Hasebiyle bugünkü dersinde biraz kıyametle, ahiretle alakalı e, bazı şeyler zikretmeyi uygun gördüm. Şimdi ahiret gününe iman biliyorsunuz kardeşlerim imanın şartlarından beşinci rupu. Yani olmazsa olmazlardan biri. Yani ahiret gününe iman etmeyen bir kimse nedir? Müslüman olamaz. İmanın şartlarından bir tanesi. Ki ahiret gününe iman dediğimiz zaman, ahiret günü insanların dünyada yaşadıktan sonra ölürler ve tekrar hesap ve ceza için diriltilecekleri gündür kıyamet günü. Ki bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi de onun son günü olması. Artık cennet ehli kendi yerlerinde, cennette, cehennem ehli de cehennemde ne yapacaklar? Artık ebedi olarak kalacaklar bundan sonra. allah Teala buyuruyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. O sizi vukuunda hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet günü muhakkak toplayacaktır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ki kıyamet günü insanlar ikinci sura üflenildiği zaman alemlerin zappi için yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak kabirlerinden kalkarlar. Tıpkı, tıpkı analarından doğdukları gün gibi. Allah Teala buyurur ki işte o gün göğü çok zahifesini dürer gibi düreriz. Onu ilk yaratmaya başladığımız gibi Hesap için yeniden yaratırız. Üzerinize bir vaat olarak bunu mutlaka yaparız. Allah'ın vaadi muhakkak gerçekleşecek. Ve yine buyurur ki Allah Azze ve Celle sonra siz bunun arkasından mutlaka öleceksiniz. Sonra kıyamet günü yeniden diriltileceksiniz. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıyamet günü insanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak diriltirirler buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ki o günde kul ameliyle hesaba çekilir ve onun karşılığını görür. Yani dünyada ne işlemişse yarın günü muhakkak onun karşılığını görecektir. Şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Sonra hesaplarını görmek de elbet bize düşer diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki Kıyamet günü Rabbine kim iyilikle gelirse onun için on misli ecir vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece misliyle cezalandırılır. Orada asla zulmedilmezler buyurur Allah Azze ve Celle. O gün çünkü nedir? Adalet terazileri kurulur. Boynuzsuz. Koç ne yapacaktır? Boynuzlu koçtan muhakkak hakkını alacaktır. Kıyamet günü adalet terazilerini kuracağız. Bu itibarla hiçbir nefis, hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacaktır. Ameli bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getirir ve karşılığını veririz. Hesap gören bir hakimi mutlak olarak biz yeteriz buyurur Allah Azze ve Celle. İşte insan bir günün miktarı 50.000 bin sene olan bir mevkifte durur. Artık güneş insanlara bir mil şeklinde yaklaştırılır diyor. Ve herkes ameli nispetinde tere olur. Kimisi artık ter ne yapmıştır? Kendini aşmıştır. Kimi ter insanın beline kadar gelir. Kimi e, dirsek e, dizine kadar, kimisi de topuna kadar gelir diyor. Ki onlardan kimi vardır ki diyor, azahmanın Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde gölgelendirirler diyor. Biliyorsunuz yedi sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı o günde, o mahşer gününde Allah Azze ve Celle'nin zahmanın arşının gölgesinde gölgelenecektir diyor. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Amin. Sonra kim insanlar vardır ki diyor Nebimiz Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın havzının soğuk ve tatlı suyundan içer diyor. Bununla nimetlendirilir. O günde her insan için içinde amellerinin yazılı bulunduğu kitap verilir diyor. Hani kimi sağ ehlidir kimi sol ehlidir. Yani kitabı sağ tarafından verilenler bir de kitabı sol tarafından verilenler vardır. Kitabı sağ tarafından verilenler kimler? Müminlerdir. Her insanın boynuna kendi amelini doladık diyor Allah. Kıyamet günü de kendisinin açık göreceği bir kitap veya amen defteri çıkar. Ona kitabını oku, bugün nefsin bir hesapçı olarak sana yeter buyurur Allah Azze ve Celle. Yani o gün yalancı şahitlik veya kendi nefsinin yalan söylemesi gibi bir durum yok. Allah öyle diyor. O gün ağızlarına ne yaparız? Mühür vururuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve elleri ve ayakları konuşur, şahitlik eder diyor. O gün yalan yok. O gün ona amelinden başka hiçbir şekilde kendisine fayda verecek bir şey O gün Kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve oğullarından kaçar O gün onlardan her kişinin kendisini ilgilendiren bir işi vardır diyor Allah Azze ve Celle. Sadece birbirlerine gösterirler, günahkar o günün azabından kurtulmak için oğullarını fidye verseydi de kurtulabilseydi diyor. Keşke böyle bir imkanı olsaydı ki sırat köprüsü diyor cehennemin üzerine kuruluştur. Müminler oradan cennete geçerler, kafirler ise ne yaparlar? Cehennemde toplanır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ümmeti de o sırattan ilk geçecek ümmettir. Ki Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmeti gönderiliş olarak kimler? En son gönderilenler, kıyamete yakın olarak. Yani bir Nuh'tur, bir İsa, bir İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti bizden çok daha önce. Bizler sonuna gönderilmiş bir ümmet olmamıza rağmen Allah Azze ve Celle'nin nimetiyle ne yapıyor? Sırattan ilk geçecek ümmet Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin ümmeti. Ki o günün sonunda ya cennet var ya da cehennem var. Ki o da bu ikisi yani cennet ve cehennem insanlar için nedir? Ebediliğin bir başlangıcıdır. O gün diyor, ne yapılır? Ölüm bir koç şeklinde getirilir ve kesilir. Artık bundan sonra nedir? Ölüm yoktur denilir. Ki cennet Allah'ın kendilerine gerekli kıldığı şeylere iman eden, Allah'a ve Rasulüne itaat eden, Allah'ın ihlası olan Resulüne uyan ve Allah'ın kendisinden hakkıyla korkan kulları için hazırladığı bir cennet, bir yerdir cennet. Orada Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına ve hatırına gelmeyen çeşitli nimetler vardır. Diyor. Allah Teala buyurur ki, İman edenler ve salih, işleyen, salih amel işleyenler ise bunlar da halkın en hayırlarıdırlar. Bunların raktları katındaki mükafatları içinde ebediyen kalacakları ve ağaçları altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bu mükafat Rabbinden korkan kimseler içindir. Vena Allah buyurur ki yaptıklarına mükafat olmak üzere hoşlanma gidecek nimetlerinden nimetlerden kendileri için gizli tutulan şeyleri hiç kimse bilemez. Tabii ki cehennem de kafirler için hazırlanmıştır. Allah razı Allah'a ve arasını ihtiyar olan zalim kafirler için Allah azze ve celle'nin hazırladığı azap diyarıdır cehennem.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 Şimdi biz mümin, müslüman olarak ne diyoruz? Bizler ahiret gününe iman ediyoruz. Şimdi e, bu yazı benim daha önce Muhasim-ül İslam İslam'ın güzellikleri adı altında tercüme ettiğim bir kitaptan alıntılar. Ki her madde İslam olsun, iman olsun yani itikadi ve ameli olarak e, inançlarda İslam'ın güzelliklerini anlatan bir kitaptı. Burada da ahireti imanın güzellikleri yani bizler ahireti imanlar neleri elde ediyoruz veya imani olarak Allah Azze ve Celle bizlere ahirete imanlar imanı ile bizlere bununla beraber dünyadayken ne türlü güzellikler bahşetmiş böyle 8 maddede bizlere anlatıyor. Ve diyor ki ahirete imanın güzelliklerinden bir tanesi. Karşılık ve hesabın olduğu o güne imanda Allah'ın adaletinin ve rahmetinin kemaline yüce bir delil vardır. Yani bir mümin inanır ki bu dünyada ki yani öbür dünyada zalim zulmünün İyilik sahibi de iyiliğinin muhakkak karşılığını ne yapacak? Görecektir. Bunda hiçbir şekle şüphe yok. İçinde iman var. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hesabını alacak, zalim zulmünün hesabını verecek, iyilik sahibi de iyiliğinin ne yapacak? Karşılığını alacak. O gün nedir? Çünkü adalet terazileri kurulacak. Bunun en büyük delili. İkincisi nedir? Ahiret gününe iman, nefsin dine aykırı arzularından, aşırılığından, düşmanlığından ve bir şeyleri zorlamasından alıkoyan en müjde caydırıcı etkendir. Öyle ki, bir şeyi yapmaya niyetlendiği zaman bilir ki ameli onun karşısına çıkacak. Ve zulmünden dolayı bunun cezasını çekecek. İşte o zaman bu düşünce onu o ameli yapmaktan caydırır, alıkoyar. Yani bu dünyada ne yaparsa yapsın, ister iyilik adına, ister kötülük adına, yarın kıyamet günü o ne yapacak? Senin karşına çıkacak. Öyleyse ne yapacaksın? Adımını ona göre atacaksın. Hesabını veremeyeceğin işi yapmayacaksın. Çünkü bileceksin ki, sen müminsin, ahiret günü var, Yarın Allah o yaptığı amelde seni hesaba çekecek arkadaş. Bunu bileceksin. Yani ahiret gününe imanın getirdiği bir şey bu. O yüzden bir tane alim öğrencilerine ders verirken çantasında hep mum taşıyor, çıkartıyor. Mumu yakıyor ve parmağını tutuyor. Ey nefis yarın kıyamet günü yanabilmeyi, yani ateşte yanmayı e, güç yitirebildiğin kadar günah işle. Ki hadislerde geldiği kadarıyla dünya ateşi, cehennem ateşinin sadece neyi? Yetmiş kardeşler. Dünya ateşi. O ateşe dayanabileceğiniz kadar günah işleyin diyor. Hangi kimse beğenebilir Yine ahiret gününe iman nefisleri iyiliğin tüm çeşitleriyle yaratılmışlara iyi ve salih amellere ileten en yüce unsurdur. Öyle ki insan bilir ki bütün bu yaptıkları yazılmaktadır. Ve kıyamet günü onu katlanmış bir şekilde yanına bulacak, yanında bulacaktır o yazgısını. Böylelikle Allah katındaki derecesini yükseltmek ve karşılığının çoğalması için hayır işlere çalışır da çalışır. Evet, hiçbir şey yoktur ki bu dünyada iki melek tarafından yazılmış olmasın. Hani dedik ya yarın Allah Azze ve Celle ashabı lemin olacak, ashabın şimadın olacak. Kitabı sağ tarafından verilenler olacak. Önünü öyle bir dosya açılacak ki diyor. Bu kitaba ne oluyor diyor ya bu ya hiçbir şey gizli kalmamış. Yani yazmadık hiçbir şey bırakmamış. Dünyada ne yapılmışsa ne yapmışsan muhakkak oraya ne yapılmış kaydedilmiş. İnkar edemeyeceksin. Yalancı şahit de bulamayacaksın ki. O yüzden bileceksin ki bu dünyada ne yaparsan yap ne yapılacak seni kayda alınıyor. Kameraya çekiliyor. Sesin kaydediliyor. Allah yazdırıyor bunları. Ve yarın ne yapılacak? Bundan sen sorulacaksın, sorguya hesap çekileceksin. Öyleyse hayır işle diyor. Bir ahiret gününe iman, insana bela ve musibetlere sabretmesinde en büyük yardımcıdır. Çünkü insan bu dünya hayatında dert ve sıkıntıdan kurtulamaz. Kıyamet günü Allah'ın sabreden kulları için hazırladığı Ecil ve sevaplara ulaşmak için sabrını muhafaza eder. Bu ise sıhhat mal ve evlattan yana kaybettiği her şeyden her şeyden yana onun en büyük tesellisidir. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Muhakkak ki biz, biz sizleri وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Muhakkak diyor. Allah biz sizleri sunayacağız. Canlardan, mallardan, nefislerden ee, ürünlerden, bitkilerden eksiltmekle ne yapacağız? Biz sizleri sınayacağız, imtihar edeceğiz. <gülüyor> Öyleyse ne yap? Sabredenlere müjdele <gülüyor> Onlara bir musibet geldiğinde ne derler? İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn ki bunu kim söyleyebilir? Ancak sabır ehli söyleyebilir, Müslüman söyleyebilir. Mesela Allah kimsenin başına vermesin. Daha birkaç gün önce biliyorsunuz o e, çıklıkçılar yokuşunda yangın oldu. Ki adam gösteriyor telefonunda. Adam hüngür hüngür ağlıyor. Ben ne yapacağım? Şu kadar borcum var, şu kadar şeyim var. Tabii ki kolay bir şey değil. Allah Azze ve Celle sabır versin. Ama ona düşen nedir? Güzelce bir sabırdır. Allah kimseye zulmetmez. Ve ne yapacaktır? İnşallah onun yerine daha hayırlısını verecektir. Üzerine düşen nedir? Sabretmesi. İsyan yok. Müslüman hiçbir şekilde ne yapamaz? İsyan edemez. Biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Veren de Allah, alan da Allah. Bunu ne yapamazsın? İsyan edemezsin. Ki bu sabırda nedir? Yarın kıyamet günü ben bu sabrımdan dolayı muhakkak ne yapacağım? Ecil alacağım. Ona yani sana düşen nedir? Sabırdır, isyan değildir. Müslümanın nugatında isyan yoktur. Sabır vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle biz sabreden kullarından eylesin. Ki bir e, dükkana gelen bir hoca efendiye nasılsın diye sorduğumuzda inşallah cennete girdiğimizde iyi olacak. Cevabını ver. Yani hakikaten biz ne zamanki cennete girdik inşallah o zaman zahat edeceğiz. İnşallah sattı bizi cennetine giren kullarından ey. Amin. Yine ahiret gününe iman insana dünyaya güvenmekten ve aldatılmaktan alıkoyar. Çünkü ahiret gününe iman eden bir mümin bilir ki bu dünya geçicidir. Menfaati az ve kısa ömürlüdür. Dünyaya ancak ona aldan aldanandan başkası bel bağlar. Evet. Dünya, hakikaten kardeşlerim, geçici bir metadan başka bir şey değildir. Birkaç gün, belki de göz yumup açıncaya kadar kısa bir süre, zaman. 60-70 yıl sandığının kadar hakikaten uzun bir zaman değil. O yüzden dünyaya ancak ona bel bağlayandan başka kimse de aldanmaz. Yani Müslüman olmayan özellikle Yahudilere bakın ki bizim kültürümüze ve geçmiş adam hapşurduğunda ne yapar? Çok yaşa bin yaşa. Yani adam ölmeyi istemez. Bu arada hapşırıldığı zaman halk arasında çok yaşa bin yaşa sözü de Yahudilerin adetidir kardeşler. Müslümanın nedir? Böyle bir adeti yoktur. Müslüman hapşırdığında elhamdülillah der. Bunu duyan Karşı'daki kişi yerhamukallah der. Tekrar hapşuran kişi de yefdikumullahu ve yislihubalekum diye ne yapar? Karşılıklar. Ama çok yaşa, din yaşa nedir? Sözü Müslüman değil. Yahudilerin adetidir kardeşler. Bu vesilele bunu da söylemiş olalım. Yani onlar nedir? Ahiret inancı olmadığı için dünyada ne kadar yaşarsa kendine ne bilir? Kâr bilir. Ama Müslüman nedir? Böyle değildir ve dünyaya hiçbir zamanda ne yapmaz? Ben bağlanmaz kardeşler. Ve yine insan yakında bu dünyadan ebedilik diyarına göç, edecek, göç edecektir. Ahiret gününe iman, Müslümanın her işinde orta yollu olmasına yardımcı olur. Kendisine dünyadan bir nasip gelse, güzel bir şey gelse ne yapar? Hemen onu büyüklenmeye gitmem yani tıpkı Karun'un dediği gibi ben bunu kendi ilmimle kazandım gece gündüz çalıştım akl ettim fikrettim çalıştım çabaladım da ben bu malı kazandım diye ne yapma büyüklenme çünkü başına gelen o şey nedir ancak Allah'ın belki de imtihan etmek için verdiği çok camaldan başka bir şey değildir. Ki şerre varacak bir şekilde de sevinçle karşılamaz. Bilakis ondan ihtiyacını alır ve Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu o nimet sayesiyle sevinir ve onunla Allah Azze ve Celle'nin taatiyle yardım ister. Orada kendisine bela ve sıkıntı isabet ettiği zaman o hiçbir zaman ümitsizliğe düşmez. Çünkü ümitsizlik müminin işi değildir kardeşler. Bilakis sabreder ve sevabını Allah'tan umar. Bilir ki her belanın ardında kurtuluşlardır. Kolaylık nedir? Zorlukla beraberdir. Eğer zorluk olmazsa insan kolaylığın ne olduğunu bilmez ki. Öncelikle bir meşakkat çekecek, bir zorluk çekecek ki kolaylığın ne olduğunu anlayacak. Uykusuzluk çekecek ki uykunun ne kadar Allah'ın verdiği bir nimet olduğunu anlayacak. Hastalanacak ki ne yapacak? Talun ne büyük bir nimet olduğunu anlayacak. Fakir düşecek ve Allah'ın verdiği nimetin ne kadar da üstün güzel bir şey olduğunu anlayacak. Fakirlerin bu karanın miskinlerin halini anlayacak. Dünyanın tamamı geçicidir. Rahatlık ve saadet ancak ve ancak dünyada iken Allah Teala'ya İda, itaat edenler için ahiret hayatındadır. Dediğimiz gibi bir kişi dünyada ne kadar rahat olursa olsun saadet içerisinde olduğunu iddia edemez. Asıl saadet ve rahatlık dünyadayken Allah Teala itaat edip ahirette sefasını sürenler içindir. Ki sefayı sürecekler de ahirette ancak ve ancak Müminlerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. Amin. Ve yine Allah e, ahiret gününe iman salih amellerde ve <gülüyor> Allah'a itaat etmede yarışa sevk eder. Çünkü ahiretteki karşılık amelin değerinde ve amelin cinsindendir. Bu da İslam'ın hoş görmediği fiilleri terk edip hayırlı işler yapmaya sevk eden insanı harekete geçiren muhazik bir unsur. Olur. Ve yine ahiret gününe iman insanlarla ve toplumun tümüyle güzel ahlaka yöneldir. Çünkü bunların hepsi kıyamet günü Allah katında karşılığının, karşılığın görüleceği amellerdir. Buradan hareketle Allah'a ve ahiret gününe iman eden birinin ahlakı güzel olur, hayatı güzelleşir, hayrı çoğalır ve şerrede azalır. Allah azze ve celle Kur'an'da müminlerin kendi aralarındaki muamellerinden bahsederken ruhana beynehum der. Onlar kendi aralarında birbirlerine karşı nedir? Çok merhametlidir. o alel kufar kâfirlere karşı çok şiddetlidir. Bunlar nedir? Müminlerin vasıflarıdır. Ama maalesef bugün Müminlere göstereceğimiz merhameti, müminlere kendi aramızda göstereceğimiz şefkati belki de ne yapabiliyoruz? Kafirlere rahatlıkla gösterebiliyoruz. Halbuki Allah Kur'an'da müminin vasfını ruhana ederiz. Onlar kendi aramızda çok merhametli. Merhametini kaybeden insanlığını kaybetmiş demektir. Merhamet etmeyene nedir? Merhamet olunmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Yerdekilere merhamet edin ki gökteki olan Allah da size merhamet etsin. O yüzden ahiret gününe iman da yarın inşallah merhamet olunurum. Olunma ümidiyle nedir? Siz merhamet edeceksiniz ki gökte olan Allah da ne yapacak? Yarın, ahiret günü, kıyamet günü inşallah bizlere merhamet etsin. okullarından eylesin Amin. kardeşlerim. Bunlar e, şefaat hadisinde ahiret günüyle, kıyamet günüyle alakalı sahne geldiği için e, hatırlatmak istediğim konulardan e, içindeydi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri Ahireti hakkıyla iman eden, onun gereğince amel eden kullarından eylesin. Hakkı, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Ee, konumuzla alakalı birkaç hadislik deyim Konumuz biliyorsunuz geçen hafta Allah Azze ve Celle'nin en sıfatıyla alakalı hadisi işlemiştik. Ki hadisteki şahidimiz, Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'ı eliyle yarattığını söylemesi deliliydi. Bugün inşallah bununla alakalı birkaç da hadis zikredeyim. Ondan sonra inşallah dersimize devam edelim. bu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu ve Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin eli doludur diyor. La yığiruha nafquṭun saha alleyli Allah azze ve celle gece ve gündüz infak etmesiyle insanlara vermesiyle onun mülkünden hiçbir şey eksilmez diyor. Araâytum ma خلقت سماوات والارض Allah azze ve celle gökleri ve yeri yarattığından bu yana ne yapmıştır? İnsanlara hep vermiştir rızık olarak. Ama buna rağmen yani ta Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Allah Azze ve Celle insanlara rızık vermeye ne yapmıştır? Devam etmiştir. Buna rağmen diyor Allah Azze ve Celle'nin elinde olan hiçbir şey ne yapmamıştır? Eksilmemiştir. Ve yine onun arşı su üzerindeydi. وَبِيَدِهِ الْاُخَرْ مِزَانْ يَخْفَذُ وَيَخْفَانْ Ve Allah Azze ve Celle'nin elin, mizan elindedir. Dilediği gibi kaldırır ve indirir diyor. Şimdi e, burada tabi ki delil olarak getirdiği kısım Allah Azze ve Celle'nin elinin dolu olduğu e, tarafıdır ki biliyorsunuz Yahudiler Allah Azze ve Celle'nin ayette geldiği kadarıyla Allah Azze ve Celle'nin eli sıkı, eli kapalıdır dediler. Bilakis onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi infak eder ayetini delil olarak getirilmiş ki bu arada da ne olmuştur? Allah Azze ve Celle taa ki diyor gökleri ve yeri yarattıktan bu yana insanlara infak etmeye insanların üzerine nimeti rızkını vermeye devam etmiş yine de ne yapmıştır? elindeki hiçbir şey eksilmemiştir. Sizler bütün insanlar bir araya geçsiniz, Allah hiç Allah'a Allah haddetini gidermek için söylesiniz ve Allah size verdikçe verse tıpkı diyor bir iğnenin bir okyanusa bir denize batırıp çıkarttığınız zaman ne kadar su alır, işte diyor Allah'ın mülkümden ancak o kadar eksilir. Yani neredeyse ne yapılmaz hiçbir şekilde eksilmez buyurmuştur. Yani onun bütün hayırlar Allah Azze ve Celle'nin elindedir ve o verdikçe verir ve ondan hiçbir şekilde bir şey ne yapmaz eksilmez buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet diğer hadisi de zikredelim inşallah ondan sonra dersimizi bitireyim. İkinci hadisimizde İbn-i Ömer radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnallah yakbıtu yevmel kıyameti el arda ve tekunu semavati bi yemini. Allah azze ve celle kıyamet günü diyor yer yüzünü kabzasına alır. Eliyle dürerdür. ve bütün göklerde yani yedi kat semada Allah azze ve celle'nin sağ elinde dürülürdür. Sonra der ki: Ene'l melik. Ben kral benim, hüküm benim. Hükümdar benim ve başka rivayette geldiği kadarıyla bugün yeryüzünde o büyüklük taslayan o, o krallar efendiler nerede buyurur diyor. Allah Azze ve Celle buradaki delimiz delilimizde Allah Azze ve Celle'nin el sıfatıyla alakalı kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin yeri eliyle sürmesi bir ayette avuç içine alarak kapatması şeklinde ne yapmıştır? Gelmiştir. Bu ayetler ve hadisler ışığında daha önce söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetinde ne olmuştur? Allah Azze ve Celle'nin iki eli olduğuna dair sıfatı zikredilmiş bizim de ehli sünnet olarak ne yapmanız bu şekilde iman etmemiz hakiki manada Allah Azze ve Celle'nin iki eli vardır ama şanına azametine celâleye yakışır şekildedir diyerek hiçbir yoruma hiçbir benzetmeye gitmeden olduğu gibi ne yaparız iman ederiz evet kardeşlerim benim bugün söyleyeceklerim bu kadar Allah Azze ve Celle Sadece kendisini sevmeyi, kendisini sevenleri sevmeyi ve kendisinin sevgisine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ı seven, Resulünü seven kullarından eylesin. Amen. Ahiret günün hakkıyla iman edip gereği gibi amel işleyenlerden eylesin. Amen. Kendi aralarında çok merhametli olan ama kafirlere karşı çok şiddetli olan kullarından eylesin. Lâhametiyle yarın cennetine girdirdi kollarından eylesin. Allahümme amin. Sübhanef <gülüyor> Allahümme <gülüyor> ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente astaghfiruka ve atu ilek ve ahiru da'vana en elhamdülillâhe rabbil amin. Bu sorabilir miyim? Sohbetin evet. <gülüyor> içinde ölüm alaca bir koy şeklinde gelip ve iki meydanda kesilir diye söylediniz artık ölüm yok. Şimdi yaşayan bir insanın ölmesi nedir? Ölen ölmüş müdür? Ee, ahiretteki bu ölümü nasıl anlamamız gerekiyor? Buradaki bahsedebilen nedir? Eğer daha da şekillendirebiliriz. Şimdi ölüm dediğimiz olay dünyada anladığımız kadarıyla herkesin anladığı bir ölüm şekli vardır yani 60 yıl 70 yıl sonra ne yapıyor insan ölümü tadıyor çünkü her nefis ölümü tadacaktır diyor bu dünya ile alakalı bir mesele artık e, bu anladığımız mefhum ile ahirette öyle bir ölüm mefhumu olmayacak artık bir sonsuzluk var olacak benim e, anladığım bu bilmiyorum. başka yani birincisi ne kadar yaşarsan yaşa, bunun bir hesabı var. Bu elinden gitti mi tekrar bu yaşantıya dönemeyeceksin. Ölüm. Yani o ölüm, ahirette artık dünyada anladığımız gibi bir ölümün olmadığı. Artık o da ne var? Bir ebedilik var, bir sonsuzluk var. Öyleyse bu ölüm ne? Neden ölüm? Şimdi bunu... evet. Evet. Hayır, ahiretle alakalı değil kesilip de bundan sonra ölüm olmaması lazım. Huzur gibi dinliyormuşsunuz diye de. bakıyor mu? Bu dünyadaki ölüm şekliyle alakalı. Yani artık... Yani ölüm mahluk mudur? Yok. Yani bir o anlamda sormadım. Yok, hayır, hayır. yok buradan katılıp ebediliftir. Artık ölüm yok. Bitti. Yani bilmiyorum nasıl anlaşılması yani. Şimdi oradan sonrasını vefat etti. Çünkü ahiret de alemlerde bir olay. İkinci ahire, sura artık üflenilmiş. Bekecek, de değil mi? İkinci sura üflenilmiş. Eee de e, insanlar kabirlerinden yalın ayak, çıplak, sünnetsiz olarak e, çıkartılmışlar. Artık öyle bir meydanda ölümle ölüm dolu. Getiriliyor ya. koç şeklinde ahiret işi ikinci sura göldükten sonra. sonra yani? Her neyse sonra Bu ahiretle alakalı. Bir aslında çok güzel bir ilim var burada. Ee, bütün insanların kendisine çeki düzen vermesi gereken bir ölüm. Yani çok önemli bir şey var. Ölene kadar insan her şeyi yapmaya mutlu olur. Payıda ve evet. Ama bu ölüm yani insan bizden alındığını artık derve halinde bunun önceki faturası Sonra da tam hesaba hazırlık kabildi. Evet. Onun için oradakini az bir hissetmi? Ölümü çok çizdiklerini, Ağızların tadını keserdiğini. Bak şimdi ölmüş, o ölü senin bir yakının, karın, çocuğun, annen, baban, sevdiğin birisi, anne, eren, eren gibi. Senin ağzının tadını çekerek gidecek. Niye? Onu bir kaybetmişsin. Bir de kendi ölümünü bir düşün. Sevdiklerini, yaşantını, şu gayet nasıl, mesela deminki diyor müminler merhametli kafirlere, şiddetli, yok. sen bu, yanlış yazmışsın Allah Kafirlere karşı yumuşak, Şurası müminlere karşı Yaşantınız mı? İnandığınız gibi yaşamadığınız için. Tersini yapıyoruz. Kafirlere verdiğimiz zaman müminlere bir şey kalmıyor. Tamam. Sen Müslüman, Müslümanları da alt hakkı vardır. Bu sana yapılmadığında hatırladığın bir haktır. Sen yaptığında değil. Sen hastalığın olur, cenazen olur, herhangi bir şey olur, çıksa sormaz. Ama senin hastan vardır, cenazen vardır, o zaman sen adam olursun aranmadın, gelmedim gitmedim onu. ki karşıdakinin aynı hakların yok mu? O iki soru yok. Zaman, demek ki haklar karşılıklı bu Buradaki ölümse çok önemli. Artık seçme hakkına sahip değil. Yani şu yaşantını değiştiremediğin şu yaşantını düzeltemediğin kendi hayatını, inancını artık yani, neden onu <gülüyor> Hani bazen diyor işte hocam ya ben iş yerindeyim. Cuma'ya gidemeyim. Bana bir şey de, Allah Allah'a gidiyor. Çünkü o Çünkü orası da o gücü de sana veren kim? Allah. Allah Azze seni senin her getirdiğin bir mazereti oradan bir peygamberi getirecek. Yusuf'u getirecek. Diyecek ki bak onu kim ağır seninki kim ağır? Köle susacak. Ama getirdiği kölenin mazeretine bak. E ben diyor olarak yarattım. Efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım diyecektir. Allah Azze ve Celle e, şey, Yusuf'u getirecek. Bununki mahaseninki mi? Yutkunacak onu ki diyecektir. Yusuf o halinde bile kulluğundan en ufak geri kovdu Hasta olan bir adamı taş düşse başıma düştü. Eyyub Aleyhisselam'ı getirecek. 12 mağaz, seninki mi? Yutkunacak diyor onun Zengin olan birisi, Ya bu kadar mal verdin ki onlarla uğraşmaktan sana gereği gibi kulluk yapamadım. Süleyman Aleyhisselam. 12 mi? Seninki mi? O yutkunacak diyor Süleyman. Yani her peygamberin bir de bu yönün insana gösterilen bir örnekliği var. Onun için ölür Ölüm çok önemli, yani birinin ölümü sana çok ders yaparlar. Hatta nasihat istiyorlar bir cenaze de Allah'a dışına, ölüme nasihat Yani daha ne nasihata ihtiyaç var ki? Yani ölüm işte o sırada en güzel nedir? Nasiyattır. Ben daha önce diyor kabirlerini ziyarette ne yapardın? Engellerdim yani şirketi küfre, yani daha yakın şirkten yeni kurtulduğu için tapınma olabilir. Ama dur artık ziyaret edilmiş. Yani belli bir safayı geçtik teyret öğrendik Ahireti hatırlatır. Çünkü insanoğlu yaşadıkça yaşantının da rahatlığıyla birçok şeye ne yapın insan kendini kaptırabilir ve ahiret unutabilir. Ama ahireti Neyden hatırlar, Ölümü hatırlar. Çengel Eğer annem geçse fakat bu gün o zaman onun artık güymüş bu sorunun cevabını düşünün. Ben vermek istemiyorum. Abi soruyu anlayamadık ya. Yani. Da soru soruyu evet. Soruyu e, anlayamadık. Tekrar sorayız. Evet. Eee içinde dedi ki ölüm alaca bir koş şeklinde getirilir. Arap meydanında, cennet ve cehennemin ortasında kesilir. kesilir. Ve bir münazi der ki artık ölüm yok, artık ölüm yok, artık ölüm yok. Burayı dinledin mi? Evet. Abi. evet. Ben de şimdi bu noktada soruyorum. Ölüm ne? Bugün yaşayan birisi falan öldü. Yani Hüseyin öldü. Diyorlar, Hadi var. Ölüm ne Ölüm Ne diyoruz? Sonra insanlar ahiret günü getiriliyor. sonra ölüm bir alacak koç şeklinde getiriliyor Hı. ve orada kesiliyor. O zaman ölüm ne diyorum? Nasıl anlamam bu? Ölüm koç mu yani? Nedir? Hı. Ölüm nedir? Evet, onu bile alacak adını. Ölüm, intiharın bitmesi. Bilmiyorum, ben sordum sana.